Bölüm 282 Lüzumsuz ve şiddetli cezalandırmanın yasak oluşu. Anaya, babaya, yakın akrabanıza, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizden olan komşulara, uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa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 Allah için azad ettim dedim. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, köleyi azad etmemiş olsaydın ateş seni yakardı veya ateş sana dokunurdu buyurdular. Hadis 1607. İbne Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre.